bill hisse Alim yine şeytanracci Rabbi e ozu bir ke min heme zati şey ve ezu bir ke Rabbi en yazuun Bismillehir rahmenir rahim Ku ezu bir Rabbi nesi mekinsi ilah nesi Min şerl vesvesil xanars, elazi yevsvesi fi sudurin nasi min EL ve nasi. Bismillahi r rahim İnna Allah ve malaikatı hu yu salluun ala Nabi. Ya eyu sallu ve sallim teslime. Allah azim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Ol menba'i bağı belagat. Ol mahzeni fazlı saadet, ol andelibi gül zarı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyâke na'budu ve İyâke nesta'in İhtina sırâta al-müstekîm Sırâta en'amte aleyhim al ve iril mağdûbi aleyhim al veleddâllîn Amine ya mu'in Bismillahirrahmanirrahim Şehidallahu ennehu la ilahe illa ve vel melâiketü ve ülül ilmi gâimen bil gızd. La ilahe illa huve el azizul hakim. İnnet dîne indallâhil islâm. Ve mehtelefellezîne útül kitabe, illa min ba'di ma ja'ahumul e ilmu balayen baynahum وَمَنْ man بِآيَاتِ bi فَإِنَّ lahi fa innal laha sariiul hisab sadakallahul azim wa ballagana rasuluna wa قَالَ خَالِقُنَا وَرَازِقُنَا وَمَبْلَانَا مِنَ qala khaliquna wa raziquna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 Eûzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Şehidallahu ennahu la ilahe illahu ve vel meleketu ve ölül ilmi qa'iman bil-qusm. La ilahe illa vel azizul hakim. Sadakallahu l'azim. Çok aziz ve muhterem müminler bugünkü okuduğum ayet-i celilede Cenab-ı Hak evvela kendi zatı ve sıfatlarıyla alakalı bizim nasıl inanmamız icap ettiğini bize öğretiyor. Nasıl inanmamız icap ettiğini öğretiyor. Ondan sonra da bu inanmamızı istediği hususlara meleklerini ve alimleri şahit gösteriyor. Böylece ilmin ve ilim adamının alimin derecesini de ifade etmiş oluyor. Evvela Rabbimiz bize kendisini nasıl tanıtıyor, nasıl inanmamızı istiyor? Buyuruyor ki bakınız, Şehidallahu Şehide Arapçada kırık mana verecek olsak şahit oldu demektir. Şahit oldu, ortaya koydu, ifade etti. Kim şahadet etti? Kim ortaya koydu? Kim ifade etti? Allahu Hazreti Allah. Neyi ifade etti? Ennehu la ilahe illahu. Kendisinden başka ilah olmadığını yalnız kendisinin ilah olduğunu Allah dediğimiz zaman sadece Hazreti Allah'ın zatının sıfatının efalinin hatırlanıp bunun anlaşılacağını ifade etti ve buna en evvel şahit olarak kendisini gösterdi Hazreti Allah bu böyledir buyurdu ondan sonra sırası ile melekler buna şehadet etti ondan sonra da gaimen bil olan yani doğru ahiret alimi diyelim ilim sahipleri buna şehadet etti şimdi burada biraz durmamız lazım bakınız Hazreti Allah Celle Celaluhu nedir vardır ve birdir vardır ve birdir hiçbir varlık ona benzemez o da hiçbir varlığa benzemez. Öyle mi? Hiçbir varlık Hazreti Allah'a benzemez. Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisi Halik, bütün mevcudat onun yarattığı mahlukudur. Mahlukata mahlukata nüfuz etme, hulul etme gibi hiçbir alakası da yoktur. Bakın din mevzuunda, yani dinin bu hususunda birçok insanların ayakları kaymış ve yanılmışlardır. Hazreti Allah Celle Celaluhu Celle Celaluhu var ve birdir diyoruz. Bütün mevcudatla halik ve mahluk olarak irtibatı vardır. Yoksa bunun dışında mahlukat ile hiçbir irtibatı yoktur Hazreti Allah. Mahlukata, yani benzeme, ona hulul etme, nüfuz etme diye bir şey yoktur. <gülüyor> Bu hulul ve nüfuz mevzuu tamamen, tamamen batıl bir inanış ve yanlıştır. Batıl bir inanıştır. Tasavvufta burada yanılanlar, vahdeti vücut no şeyinden noktasında. Böyle bir kanaate sahip olmuş, her şeyi ilah görmek gibi bir yanlışlığa düşmüştür. Onun için buna vahdet-i vücut denir o kısımda. Burada yanılmışlardır. Ve manevi bir cezbe ile o yanılgıya düşmüşler ve o makamda kalmışlardır. Hazreti Allah Celle Celaluhu, Mahlukatı yaratmıştır ama ona nüfuz etmiş ve o mahlukat ile birleşmemiştir. Vahdet-i vücut mahlukat ile Halık'ın birleşmesi demektir. Tasavvuftaki yanılma noktası budur. Bunu böylece tespit ettikten sonra Hristiyanlar Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun Hazreti İsa ile birleştiği kanaatine varıp burada yanılmışlardır. Bazıları da Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun Hz. Ali Kerremallahu veçhede tecelli edip onunla birleşme gibi bir yanlış kanaate sahip olmuşlardır. Onlar da bu noktada yanılmışlardır. Hatta onların inancına göre Miraciye anlatılırken buyruk namındaki kitaplarında Miraç anlatılırken Guya Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkmıştır. Orada perde arkasından 90 bin kelam Cenab-ı Hak'tan almıştır. Almıştır. Bak inanışa bak ne kadar yanlış. Perdeyi kaldırdıkları zaman Hazreti Ali kerramallahu ve yüz yüze gelmiştir. Bu, bu tamamen yanlış ve tamamen aynen dediğim gibi Hristiyanların ve diğer yanlış ve batıl inan sahiplerinin böylece yanlış inançlarının birbirlerine nüse yaparak efendim ulaşarak birbirleri tarafından benimsenerek çeşitli şekiller almış yanlışlıklardır ve batıldır. Batıldır. Bu hususta bize en doğru yolu gösteren Hazreti Kurandır. Hazreti Kur'an'dır. Şimdi onlar, bakınız Allah, Allah ilim sahiplerini ahiret alimi yapsın. Dünya alimiz diyenlerin yapamayacakları yanlış yoktur. Yanlış yoktur. Onlar Hazreti Kur'an'ı da en doğru kitap budur ve bunun, bunun ifade ettiği hususların dışına çıkılamaz dediğiniz zaman ona da hemen bir şey uydurarak Canım Kur'an-ı Kerim'de bazı şeyler ondan çıkarılmış olamaz mı gibi bir yanlış itikat vardır. Yanlış itikat vardır. Hakka suresini açınız. Orada Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberimiz için aynen şöyledir. Habibim senin hakkında bizim kitabımızla alakalı kendiliğinden bir şey söylüyor mu diyorlar. Kendiliğinden mi söylüyor diyorlar. Böyle söyleyenler zinar yalan söylemişlerdir. Eğer diyor Cenab-ı Hak Habibimiz bizim kelamımıza bizden olmayan bir şeyi ilave etseydi biz onu sağ elinden tutar şah damarını koparır ve canını alırdık diyor Hazreti Allah. Yani fahri kainat efendimizin Hazreti Kur'an'a hiçbir şekilde kendisinden en ufak ne bir ilave ne bir noksan. Olduğu gibi her şeyi alıp nakletmiştir ümmete. Ve bunun için de Cenab-ı Hak eğer Habibimiz böyle bir şeye tevessül etseydi olmaz ya böyle şey. Yani farz-ı muhal derler. Olmasını bırak. Farz edilmesi bile muhal. Ama bir hakikati kat'i ifade etmek için Rabbimiz böyle buyuruyor. Eğer Habibimiz Kur'an-ı Kerim hakkında böyle bir ilave ve noksanlığa tevessül edecek olsa biz onu derhal tutar, şah damarını koparır ve onu derhal helak ederdik diyor Cenab-ı Hak. Böyle şey olmamıştır. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaatin inancı Hazreti Kur'an'ın tahrife uğramadı ve bu Kur'an-ı Kerime de Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin harfiyen sadık kaldı. Aldığı ne ise olduğu gibi naklettiğidir. Ehli sünnet vel cemaatin inancı budur. Bunu çok iyi bilmeliyiz ki cemiyetin içerisinde bundan başka türlü inanan birçok adamları göreceksiniz. Hele bundan sonra, hele bundan sonra bir takım diyalog vesaire adı altında çok yanlışlar duyacak belki de Allah muhafaza ümmet-i Muhammed'in itikadem bozulmasına sebep olanlar olacaktır. İşte buna meydan vermemek için ehli sünnet vel cemaatin inancını, itikadını çok iyi bilmelidir. Evvela bileceğimiz bir Hazreti Kur'an'da tahrifat var mıdır? Hayır, yoktur. Öyle mi? Hazreti Muhammed'enil Mustafa Kur'an-ı Kerim'e kendiliğinden bir şey ilave edip veya bir şeyi noksanlaştırma ihtimali mevcut mudur? Hayır, böyle bir şey de yoktur. O zaman bizim inancımız ne olmalıdır? Hazreti Allah Celle Celaluhu vardır ve birdir şerik ve naziri yoktur. Hiçbir eşya ona benzemez. Hazreti Allah da yarattığı hiçbir varlığa benzemez. Hazreti Muhammed el-Mustafa Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun ahir zamanda insü cinne bütün mevcudata gönderdiği peygamberidir peygamberidir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Hazreti Muhammeden'in Mustafa gelmekle diğer peygamberlerin peygamberlik vazifeleri de tamamlanmış ve bitmiştir. Öyle mi muhterem eminler? İnancımız budur ve şimdi devam ediyoruz. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Şehidallahu ennehu la ilahe illahu Hazreti Allah kendisi şahit olup kendisi ortaya koydu ifade etti ki Hazreti Allah'tan başka ilah yoktur. Mevla'nın böyle olduğuna başka kim şahadet etti? Vel melaiketu melekler de şahadet etti. Cenab-ı Hakk'ın var ve bir olduğuna, hiçbir şeye benzemediğine melekler de şahadet etti. Başka kim şahadet etti? Şimdi bakın, Hazreti Allah sıraya koyuyor. Evvela kendi zatı ahadiyeti, ondan sonra melaike-i ikram ondan sonra rütbe ve dereceye bakınız. Ve ülül ilmi, ilim sahipleri, yani alimler, ama böyle mutlak alimler değil. Ülül, bu ülül ilim, şu vasıfla hus, vasıflanmış olacak. Ga imem bil gıst Doğruya doğru ile Vasıflanmış Söyledikleri doğru Kendileri de o doğruyu yaşayan Ve yaşatan olacak Alimlerde aranan Vasıf bu Onun için alimler ikidir Bir ahiret alimi Vardır Bir de dünya alimi vardır Dünya alimi Dünya menfaati için Elinden geleni yapıyor Öyle mi? Aa, dinin alimi demekten ziyade onlara günün alimi demek daha doğrudur. Gün neyi icap ediyorsa onu yapıyorlar. Yapıyorlar. Ahiret alimleri ise bundan çok farklıdır. Çok farklıdır. Peki şimdi bizler de camiye devam eden birer cemaatiz. Burada birimiz konuşuyor, diğerlerimiz dinliyor ve oradan bir şeyler öğreniyor. Demek ki burada da ne var? Bir ilim alım alışverişi var, öyle değil mi? Peki, öğrenen ve öğretenin nasıl olması icap ediyor? Burada ne yapmalıdır? Muhterem müminler, burada alimlerin hakkında durumu ifade eden, Peygamberimizin bazı hadisi şerifleri var. Bu hadisi şerifleri, i̇mam Gazali Hazretleri İhyada toplamıştır. Bu gördüğünüz İhya Ulum'un birinci cildedir. İhyada toplamış ve şöyledir. Bakınız iyi bir alimin nasıl olması icap ettiğini peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade eder. Buyurur ki bir gün bakınız ve Ruviye rivayet olundu ki enne racülen cae Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem fe Allimni, allemeni min bil ilim. Peygamberimiz dedi ki, Peygamberimize bir gün bir adam geldi ve şöyle dedi: "Ya Rasulallah, bana şu ilmin acip garip, herkes tarafından bilinmeyen inceliklerini anlatır mısın?" dedi. Öyle mi? Böyle, çok. Herkesin bilmeyeceği acayip bir şeyler öğretilmesini istedi Resulullah'tan. Bunun üzerine o böyle sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermeden şöyle dedi. Dedi ki lehu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ma senâte fî re'sil ilim sen bırak o acıp, garip, ince, herkesin bilemediği hususları öğrenmeyi de sen ilmin başı, esası hakkında ne biliyorsun dedi. Şimdi bizde de olur ya bazı adamlar gelir, farz edin, cennete şeytan nasıl girdi de Hazreti Adem'e şey yaptı der, öyle mi? Şimdi onu belki hiç alakadar etmeyecek bir huzur. ama... Olurca sorar işte böyle. Bazıları da şu hocaya öyle bir şey sorayım ki mahcup olsun diye. Böyle bunlar çok daha kötü şeydir. Böyle düşünmek çok büyük bir yanlıştır. Yani bir Müslüman edep ve adabına, Müslümanın gerçek ahlak anlayışına sığmayan hususudur. İşte böyle birisi de gelip Rasulullah, ya Rasulullah, bana herkesin bilmediği böyle ilmin acayip karayip inceliklerinden haber verir misin deyince Peygamberimiz sordu ona dedi ki bırak sen şimdi o ilmin inceliklerini de ilmin başı hakkında sen ne biliyorsun dedi. Bu defa adam fegale dedi ki ve ma ilim ilmin başı dediğin nedir ya Resulullah ben bir kere onu bilmiyorum dedi. Şimdi sizden çok acayip şeyler sordum ama ilmin başı dediğiniz nedir? ondan neyi kastettiniz deyince Peygamberimiz gale sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Resulullah buyurdu. Hel arafta rabbi taala sen Hazreti Allah'ı biliyor musun dedi? Şimdi o acayip garay bir şeyleri bırak. Sen Hazreti Allah'ı biliyor musun? O zaman adamcağız şöyle dedi. Gale ne am. Biliyorum ya Resulallah dedi. Gale Resulallah, feme sanata fi hakkihi? Peki Hazreti Allah'ı biliyorsun da Allah'ın rızası için ne yapıyorsun dedi. <gülüyor> Allahu zul biliyorum diyorsun da ne yapıyorsun dedi. Bunun üzerine o da Gale, allah ya, ya Resulallah, Mevlamızın dilediği kadar yapmaya çalışıyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz devam etti. Hel araftel mevt, sen ölümü biliyor musun buyurdu. O da Gale neam, biliyorum Ya Resulallah dedi. Feme adette lehu, peki ölüm için ne hazırladın dedi. Ölümü biliyorsun. Ölüm için ne hazırladın? Gale allah. Rabbim ne kadar dilediyse o kadar hazırladım ya Resulallah dedi. Ve tekrar Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine buyurdular ki Resulullah Efendimiz peki şimdi git, git allah Zülcelal'ı razı etmek için yaptığın amellere ölüm için yaptığın hazırlıklara devam et Ondan sonra ben sana ilmin acayiplerinden bahsederim buyurdu. Yani sen evvela Hazreti Allah'ın rızasını kazanmak ölüm ve ahirete hazırlık bakımından ne yapılması icap ediyorsa onu yap. Onları öğren. Gerisi senin için o kadar mühim değil dedi. Şimdi bizler de Burada öğreniyor, çalışıyoruz, öyle değil mi? Öyle çok ince meselelere lüzum yok. Rabbimizle alakalı ilimleri öğrenelim. Onun şerik ve nazirinin olmadığını, eşyaya nüfuz etmediğini bilelim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa'yı, ehli sünnet ve cemaat inancına göre tanıyalım. Ahiret'in ne olduğunu bilip ona hazırlık yapalım. Böylece, böylece çok şey biliyormuş olmaktansa az şey bilip bildiğimizle rızayı ilahiye muvafık amel etsek daha iyi olur mu olmaz mı Nitekim İmam Gazali Hazretleri yine İhyanın birinci cildinde bize misal olmak üzere şöyle buyurur şöyle buyurur İşte sizin öğrendiğiniz ilim ilim Şakı ki Belhi Hazretleri ile Hatemi Esam Hazretleri arasındaki ilim gibi olmalı diyor. Böyle olsa diyor. Şakı ki Belhi Hatemi Esam. Bu iki zatı misal veriyor. Bakın burada aynen şöyledir. Hatta nitekim eee Hatemi Esam Şakı Belhi Hazretlerinin talebesidir. Şakı Belhi Hazretleri Belh de bir mübarek zattır. onun talebesi de Hatem esamdır. Hazreti Allah her ikisinden de razı olsun. Bir gün şakı ki Hazretleri talebesine şöyle diyor: "Münzü, kem efendim sohbeti, sen benim sohbetimde ne kadar zamandır varsın" diyor. Yani ne kadar zamandır talebelik yapıyorsun bana? Hocası talebesine, Hatem'i Esam Hazretlerine şakı gibi belli. Ne kadar zamandır talebesin deyince fakale Hatem, Hatem'i Esam dedi ki, münsü selasin ve selasine, 33 senedir talebenizim dedi. Bakınız, 33 senedir sizde okuyorum. Bunun üzerine dedi ki. Hatemi Esam Hazretleri'ne, Şakı iki Beli Hazretleri Feme taallemte minni fi hadihil müddeti Bu müddet zarfında 33 senede talebe olarak devam ediyorsun. Ne öğrendin benden dedi. Ne öğrendin? Şimdi bir nevi mesela biz kendi çerçevemizde bunu konuşsak Aşağı yukarı tahmin ediyorum, aşağı yukarı 10-15 senedir biz burada konuşuyoruz. Öyle değil mi? Beraber aşağı yukarı muntazam devam edemeyen varsa bile 10-15 senedir bizi dinleyenler var burada cemaatimizden. Şimdi desek ki ne öğrendik biz bu 10-15 senede? Buradan ibret alacağımız yani ne öğrenmemiz icap ettiğini şöyle tasnif edip neler yapacağımızı bize öğreten Hatemi Esam Hazretleri'nin durumu var burada. Bakınız talebesi hocasıyla ne diyor? Ne kadar kaldın beni de talebe olarak? 33 sene. Peki ne öğrendin diyor. Bunun üzerine Gale Hatemi Esam Hazretleri dedi ki Semani Mesail Ben sizden 8 mesele öğrendim dedi. 8. 33 sene 8 mesele. Garip değil mi? Çok tembel bir talebe imiş diyeceğiz. Ne diyeceğiz? He? Senede bir mesele öğrense ne olurdu? 33 olurdu. Öyle mi? 2 öğrense 66 olurdu. Ama bu senede bir de öğrenmemiş. Ne yapmış? 33 senede 8 mesele öğrenmiş. Böyle diyor. Ve bunun üzerine hocası, hocası diyor ki İnna lillah ve inna ileyhi raci'un Bu hayret etmenin ifadesidir. Hayret. Bir adam hayrete düştüğü zaman İnna lillah ve inna ileyhi raci'un der. Öyle mi? Hocası da hayrete düşmüş de talebesi için İnna lillah ve inna ileyhi raci'un Hepimiz Hazreti Allah'tan geldik. Yine ona döneceğiz. Bu diyor çok garip bir şey. Ama buna rağmen Buna rağmen Hocası devam ediyor. Diyor ki zehabe ömri maake felemte taallem ille semaniye mesele. Bütün ömrüm seninle geçmiş sana ancak sekiz mesele öğretebilmişiz. Fazla yok diyor. Böylece hem hayıflanıyor hem böylece konuşuyor. Bunun üzerine talebesi diyor ki Hatemi Esam Hazretleri ya üstaz ey hocam diyor ey hocam Lem etaallem gayre ben ondan başka öğrenmedim ve inmile uhib bu en eksibe yalan söylemeyi de arzu etmem diyor. Öyle mi? Öğrendiğim budur. Yalan da söyleyecek, sizi hoş tutacağım diye böyle yukarıdan atacak bir halim de yok. İşte öğrendiğim budur diyor. Bakalım ne öğrenmiş. Bunun üzerine hocası diyor ki: "Hati hadihil bir semani. Şu 8'i getir de hiç olmazsa bunu bir dinleyeyim." diyor. Yani nedir? Ne yaptın? Sekiz mesele diyorsun. Bunun üzerine Gale Hatem Hatimi Esam söze başladı ve şöyle dedi: "Nazar tü ilahihil halg külle kull levahidin yuhibbu mahbuben" ve ma mahbubihi ilel kabir Hocam diyor sizde okuyordum. Sizde ilim öğreniyor. Aynen sizin konuşmalarınızı dinliyordum ve onlardan ilim öğreniyordum. Bir taraftan da insanlara bakıyordum. Sizden öğrendiklerimin ışığı altında insanları değerlendiriyordum. Hadiseleri değerlendiriyordum. Baktım ki insanların her biri bir şeyleri seviyor. Öyle mi Kimisi bir kadını seviyor, onu elde etmek istiyor Kimisi bir malı seviyor onu elde etmek için gecesini gündüzüne katıyor Hatta namazının yazını bırakıp onu elde edip zengin olmak için gayret gösteriyor. Ne dersiniz? İnsanlar bu durumda mıdır değil midir? Ben diyor böyle gördüm diyor. İnsanların hali buydu Baktım diyor herkes bir şeyler seviyor Onu elde etmek için uğraşıyor ve elde de ediyor ettiği gerçi o elde ettiği de Mevla'nın takdir ettiği kadardır yine kendi istediği kadar değildir ama insanlar her şeyi bırakmış bir şeyleri elde etmek için uğraşıyor ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği kadar da elde ediyor evet ama diyor fehüve ma'a mahbubihi o insanlar sevdikleri ve elde ettikleri ile Bakıyorum nereye kadar ilel kabri, kabre kadar beraberler ve ifeize vasale ilel kabri, kabre vardığı zaman faragahu, o şey ayrılıyor, o sevdikleri o adamdan ayrılıyor. Aynen böyle oluyor mu olmuyor mu? Hanım ayrılıyor, servet ayrılıyor, makam mevki ayrılıyor. Halbuki o adam bütün gücüyle onu elde etmek için uğraşıyordu. Ben diyor insanları böyle gördüm. Sizde okurken insanlara da bakıyor, durumları değerlendiriyordum. Ve gördüm ki insanlar bir şeyi seviyor, onu da elde ediyor. Ve onunla beraberlikleri de kabrin başına kadar devam ediyor. Bunu gördüm. Ondan sonra ben düşündüm, sizden öğrendiklerimin ışığı altında, bu böyle olmaz, bu doğru değil dedim. Ben öyle bir şey bulmalı, öyle bir şey sevmeli, onu elde etmeliyim ki, kabre girdiğim zaman da benimle kabre girmeli. Öyle mi? Beni orada yalnız bırakmamalı. Onun için öğrendiğim ilimle, ilimle baktım, bütün bu benimle kabre girecek olan Hazreti Allah'a ibadet ve taat olduğunu gördüm. Gördüm. Fe tül hasenati mahbubi. Hazreti Allah'a ibadet ve kulluğu sevgili yaptım. Onu elde ettim, onu kazandım. Feize dahaltül kabre dahale mahbubi mai. Ve o ibadet ve taatı sevip onu elde etmeye, onu elde ederek Allah'ın abid bir kulu olmaya gayret ettim. Ve ben bu dünyadan ayrılırken o geride kalmadı. Bütün sevabıyla beraber ibadetim de benimle kabre geldi. İşte bunu öğrendim hocam. Birincisi bu diyor. Nasıl öğrenmiş ne dersiniz? Hocası da ne demiş buna karşı biliyor musun? Fakale, ahsente, ahsente diyor. Ne güzel, ne güzel yapmışsın. Şu öbürünü de söyle bakayım diyor. Şimdi evvela hayret etmişti. Ömrüm seninle geçti. Bu ne kadar efendim az bir öğrenme diyordu. Birinciyi duyduğu zaman şakıyık ki Belhi Hazretleri diyor ki, fakale ahsente, ya hatem, femessani diyor, saniye diyor. Çok güzel yapmışsın, ikinci neydi bir de onu söyle diyor. İkinci öğrendiğine, Bunun üzerine Fekale Şakik-i Belhiyye hatim Esam Hazretleri dedi ki talebe olarak hocam dedi ben ikinci olarak sizden öğrendiğim şudur. Sizden hem ilim öğreniyordum. Nazartü ile kavlihi Azze ve Celle bir taraftan da Hazreti Allah'ın ayetlerine bakıyordum. Sizden okuyor ayetlere bakıyordum. Bakarken ayetlerin birinde şunu gördüm diyor. cenab ı Hak esteinuzu bismillahirrahmanirrahim. Ve emmen khafe makame rabbihî ve nehennefsan anil heva fe innel cennete hi'l meva. Sadakallahu'l Bu ayeti celileyi gördüm diyor. Sizde okuyorum. Efendim, talebeyim, bir taraftan da ayet-i celilelere bakıyorum, bir baktım ayet-i de Cenab-ı Hak, kim Hazreti Allah'ın makamı rububiyetinden çekinir, korkar, onu Rab olarak tanır, kendi kulluğunu anlayıp nefsinin heva ve heveslerinden vazgeçerse, yani... Rabbim bunu istemiyor ben bunu yapmayayım der de nefsimin isteklerinden vazgeçerse onun varacağı yer cennettir dedim ayetini gördüm onun varacağı yer cennettir diyordu Hazreti Allah bunu gördüm ondan sonra da Rabbim'in söylediği sözün hak olduğuna inanıp nefsimin arzularını bıraktım onları defettim Rabbim'in itaat ve kulluğunda karar kılarak ...böylece kendimi ona kul yaptım dedi. Muhterem müminler... ...Hazreti Allah Celle Celaluhu... ...Peygamberimizin bir hadisi şeriflerinde... ...ifade buyurduğuna göre... ...kulu üzerine Cenab-ı Hak... ...yugadiru der hadisi şerifte. İnnallâhe yugadiru ala abdihî buyurur. Hazreti Allah Celle Celaluhu... ...kulu üzerine gayretlidir. Yani... Bir de Kadir Arapça'da kıskançlık manasınadır. Kıskançlıktır. Kıskanır kulunu. Kulunu neyden kıskanır? Onun bir günaha düşüp Hazreti Allah'ın nurundan ve rızasından uzaklaşacağını görür. Onu bildiği için kulunu günahdan kıskanır Hazreti Allah. Bu hususta gayretlidir. Razi olmaz. Kulun günah işlemesine razı olmaz. Çünkü günah işlediği zaman rahmetten uzaklaşacaktır. Çok sever kulunu, sevdiği için aman şu kulum hata edip de rahmetimden ve cennetimden uzaklaşmasın diye kuluna karşı Cenab-ı Hak gayretlidir ve böyle onu himaye eden Efendim onun üzerine iyiliklerini isteyen bir Mevlamız vardır ama bu inceliği iyi anlamak lazım Cenab-ı Hakk'ın iyilikleri istemek bizi iyiliğe mecbur edecek derecede değildir öyle olsaydı yaptığımız iyiliklerin ne sevabı olacak zaten başka türlü hareket edemeyeceksin. Öyle değil mi? Cenab-ı Hak cebbar ismi şerifiyle tecelli ettiği zaman başka türlü hareket etme imkanı yok. İnsan kendi arzusuyla hareket edecek ki sevap kazansın. Onun için Mevla Yüzül Celal küfre razi değildir. Kulunun günah işlemesine razı değildir. Ama bu razi olmayış Bildirme mertebesindedir. Yoksa kulu günahtan men etme derecesinde, mecburiyet derecesinde değildir. Eğer mecbur olsaydı kul günah işlememiş olmaktan hiçbir sevap kazanamazdı. Efendim öyle mi değil mi? Evet şimdi bir adam düşününüz. Bir adam düşününüz. Hapsetmişsiniz bir yerde. O adamı oradan çıkamıyor. Öbür tarafta haram vesaire var, onlara el uzatamıyor. Onlara el uzatmamaktan dolayı ona bir mükafat verilmez. Çünkü zaten çıkıp gidebilecek hali yok. Öyle değil mi? Bir adamı koyun bir kafese, yemekleri de uzakta tutun, akşama kadar yemek vermeyin. Bu adama oruç sevabı yazılır mı? Yok, neden? E zaten oruç tutmasa ne yapacak, çıkıp yemeği elde etme imkanı yok bir defa. Öyle değil mi? Halbuki bunların yani sevap olması için Cenab-ı Hak kuluna, ibadet ve taatine razidir. Memnundur, Razi, rıza memnun tabiri Cenab-ı Hak için uygun bir tabir değildir. Yani mecazi kullanmak lazım. Rabbimiz kullarının ibadet ve taatından razidir ve bu hususta da gayretlidir. Ama kulu ibadet ve taata mecbur edici derecede değil. Yol gösterici şekilde. Yine Cenab-ı Hak kulunun küfrüne, isyanına, günahına razı değildir. Rizasının olmayışı onu günahtan men etmek mertebesinde, mene mecbur edici derecede değil, günahın kötülüğünü gösterme şeklindedir. Bunu böyle anlamak lazımdır. Onun için Cenab-ı Hak kuluna böyle buyuruyor. Hatmi Esam Hazretleri de diyor ki hocam ben sizde okurken baktım Cenab-ı Hak'ın ayetlerini de bakıyordum ayeti celilelerde bunu görünce neyi gördüm esen yüzü bile ve amman kaf makam Rabbihi ve nhen nefs anil heva fîn al cennete ayeti celilesini görünce dedim ki Demek ki Cenab-ı Hak doğru söyler, kim nefsini heva ve heveslerinden alıkoyar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerine kendi arzusuyla itaat ederse, onun gideceği yer cennettir. Buyuruyor, Rabbim doğru söyler dedim, nefsimin arzularını bıraktım, ibadet ve taatte karar kıldım. İşte öğrendiğim budur hocam diyor. Ne dersiniz? 15-16 senedir hep beraber konuşup dinliyoruz. Biz de bu ayeti celilileri size zaman zaman izah ettik. Bundan sonra Allah-u Zülcelal'ın emirlerine itaat ederek heva ve heveslerimizden vazgeçip namazsızlığı, niyazsızlığı, sigarayı bilmem her türlü kötülüğü bırakarak Hazreti Allah'a tertemiz bir kul olma mertebesinde istikrara gayret edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Allah'ın izniyle böyle olunca da Fe innel cennete işte gidilecek yer cennettir. Cenab-ı Hak lütfi ihsan eylesin. Evet. E bu ilim tabi Cenab-ı Hak böyle bir ilim verince verince ahirette de şöyle buyuracağını buyuruyor Peygamberimiz buyuruyor ki alim böyle bu bilgi sahiplerini ayıracak Cenab-ı Hak ahirette ve buyuracak ki ben size ilmi bu ilmi rastgele manasız ve hikmetsiz olarak vermedim sizleri buna ehil gördüm de onun için verdim buyuracak evet ve ondan sonra da Ey ilim sahipleri, ilim sahipleri ben size bu ilmimi hikmetsiz vermediğim gibi sizi cehenneme atayım diye de vermedim. Onun için ey ilim sahipleri buyurun cennete diyecek Hazreti Allah. Ama dediğim gibi bu hususlar alimin mutlaka dikkatinde olmalıdır. Yoksa bugün alim deyip dünya alimi günün alimi, dinin alimi değil günün alimi gibi görünüp durmadan laf üreten laf üreten amel ve ihlasla pek fazla irtibatı olmayanlara alim muamelesi yapılır mı? Yo, bir defa gaimen bilgıs değil onlar Cenab-ı Hak ayeti cellesinde ve ülül ilmi tamam ilim sahibi ama gaimen bilgıs olacak buyuruyor Cenab-ı Hak yani Allahüzelal'ın emir ve yasaklarına riayet eden dost doğru olacak. Dost doğru olacak. Şimdi bakıyorum son günlerde yazılı basından da takip ediyorum. Dinle alakalı da bir takım yazılar var. İlim adamıyız diyen bazı profesörlerin yazılarını okuyorum. Yazılarına bakıyorum. Hep diyorlar ki efendim İslam'ın şeklinden bahsediliyor. İslam'ın felsefesi ve özü lazım diyorlar. Efendim, yani burada bir kurnazlık var. Fırnazlık şu, İslam'ın şeklinden bahsediliyor diyor. Nedir İslam'ın şekli? Namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır. İşte bunların İslam'ın görünüşteki alametleridir. Bunlar mühim değil, bunlar şekilden ibaret. Özünden ve felsefesinden bahsetmeli diyorlar. Ona sahip olmalı. Nedir o? Kalbin dürüstlüğü, düzgünlüğü, efendim için temizliği. Bunlar mühimdir diyorlar. Bunlar mühim. İyi de şöyle hep birbirimize bakalım bir ömür boyu da baktık. Hiç biri diğerinin kalbinin temiz veya yahut da düzgün olduğunu gören var mı içimizde? Adam ne demek istiyor böylece? Siz benim bu zahirde ilmin, şey işte namazın, niyaz, ibadet, oruç gibi İslam'ın şekilde göründüğün, görünenleri yapmadığıma bakmayın ya kalbim çok temiz, o çok düzgün. Ben dinin felsefesine sahibim. Böyle demek istiyor. Bu neye benzer biliyor musunuz? Adamın birisi yalan söylermiş. Yalan söylediği zaman da bunun şahidi var ama falan zaman öldü dermiş. Şimdi kurnazlık yapıyor. Neden? Yalan söylüyor, şahidi de ölmüşlerden gösteriyor. Sorma imkanı yok. Şimdi bunlar da bu ya, ilim adamıyız diye böyle gurnazlık ya kurnazlık yapacaklar. Ne yapıyor? Siz benim böyle zahirde namaz, niyaz vesaire olmadığına bakmayın. E kalbim düzgün. O çok temiz. İmanım çok kuvvetli. Böyle diyenler oluyor. Öbürü İslam'ın şekli, benimki özü diyor. Şunu diyorum. O İslam'ın özü eğer kuvvetli ise onun dışarıda bir alameti olması lazım. Dışarıdaki alamet o özdeki kökün, esasın kıvamı, gücü, kuvvetiyle mütenasip vaziyettedir. Öyle mi? Bu böyle olması lazım. Kimse, kimseyi aldatmasın. Ama ne olur? İnsanlar kendilerini aldattıkça huzur duyarlar. Kalbim temiz demekle bunlar olacak, böyle diyecekler. Rahatlayacaklardır. Ama ahirete varınca işte orada göreceğiz. Orada göreceğiz. Onun için bunların yanlışlarına kapılıp kapılıp hataya düşmemek için sizlere bu öğrenilecek ilmin insana neler öğretmesi lazım? Dünya alimi ile ahiret ilmi, aliminin farkını i̇mam Gazali Hazretlerinin ihyasından takip ederek bakın bir talebe ile hocanın arasındaki münasebetten öğrenmeye çalışıyoruz. Ve yine Hatim Esam Hazretlerine, hatimi Esam Hazretleri hocasına diyor ki, Hocam ben bu ayeti celile ile durumu gördüm, Hazreti Allah'ın vaad ettiğinin doğru olduğuna inanıp, cennete gitmek için heva ve hevesi bırakıp, Mevla'ya itaatta istikrar, karar kıldım ve böylece ibadet ve taate ihlasla devam ediyorum diyor. Bunun üzerine hocası diyor ki, Üçüncüyü de söyle bakayım. Ne yaptın diyor başka. Yine ben sizde talebeyken baktım. İnni nazartu ila hazel halkı şu insanlara baktım diyor. Evet. Ferâeytü küllemen ma'ahu şey'ün lehu kıymetün ve miktar baktım ki insanların her birinin eninde bir takım kıymetli şeyler var. O kıymetli şeyleri almışlar. O kıymetlileri kimisi kasada Kimisi kese de her biri bir yerlerde onu saklamaya çalışıyorlar. Kıymetli gördüklerini. O zaman baktım, baktım ve Cenab-ı Hakk'ın şu ayetini gördüm diyor Kur'an-ı Kerim'de. Es-sem yübille, "Ma indeküm yanfedü ve indallahi bakin." Sizin yanınızda ne varsa bir gün tükenecek. Bir gün onlar bitecek. Ama Hazreti Allah'ın yanındakiler ise ebedi ve daimidir diyor. Ben de o zaman diyor, bütün yaptıklarımı Hazreti Allah'a havale ettim. Ona verdim. Onun rızası, zekat verdim onun rızası için verdim. İbadet yaptım onun rızası için yaptım. Hayru hasenat yaptım onun rızası için. Yani bütün yatırımı Hazreti Allah'ın önünde yaptım. Dünyada boşa çıkıp efendim sonunda yok olup kaybolmaktansa Mevla'nın yanında sabit olsun ve gidince hepsini bulayım diye böyle yaptım. Bunu öğrendim hocam diyor. Yine güzel yapmasın deyince bundan sonra da dördüncü olarak da diyor Hocam baktım baktım insanlara sizde okuyorum bir taraftan bir taraftan da insanlara bakıyorum, insanlar itibar sahibi olmak için kimisi makam elde etmeye uğraşıyor, kimisi servet elde etmeye uğraşıyor, kimisi efendim hasep nesebiyle övünmeye kalkışıyor, bir şeyler yani, bir itibar sahibi olmaya gayret ediyor. Baktım onların itibar için sarıldığı her şey geçici. ''Ben öyle bir şeye bakayım ki Hazreti Allah yanında itibarım olsun.'' dedim, diyor. ''İnsanları bırak, Mevla'nın yanında itibarım olsun.'' dedim. Kur'an-ı Kerim'e baktım, Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak ''Estaizübillah'' ''İnne ekrameküm indallâhi etkâküm'' ''Sizin Allah yanında en kıymetliniz, en takva olanınızdır.'' buyuruyor. O zaman ben şunu veya bunu bırakıp en takva olmaya baktım diyor. Makamda olsam da takva olmaya baktım. Servet sahibi olsam da takva olmaya baktım. Fakir olsam da takva olmaya baktım. Böylece evvela Hazreti Allah ındinde mertebesi yüksek bir insan olmaya gayret ettim. İşte benim sizden talebe, talebeniz olarak öğrendiğim hususlardan birisi de budur diyor. Ne diyorsunuz muhterem müminler? Namazı bırakıp, niyazı bırakıp, bir makama bir yere gelip de itibarlı olacağım diye tahsil hayatını buna göre ayarlayıp, sonra bir yerlere gelmek için olmadık yerlere başvurup, el etek öperek, minnet ederek gayret edenler var mı yok mu? Ha, bunlar olabilir. Dünyada insanlar bir yere gelmek için gayret edecektir. Ama... Cenab-ı Hakk'ın ındinde muteber olmak için bunların bir kıymeti yoktur. Bunlar geçici şeylerdir. Hazreti Allah Celle Celaluhu ilan etmiş, benim indimde değerli olmak için takva sahibi olmanız lazım demiş. Takva sahibi olmak ne demek? Emirlerine riayet, yasaklarından kaçınmak. Onun için bir gün adam dese ki birisine, acaba ben Hazreti Allah'ın önünde bir itibar sahibi miyim diye durumunu öğrenmek istese büyüklerden birisi şöyle buyurmuş sen Hazreti Allah'a ne kadar kıymet veriyorsan Hazreti Allah da sana o kadar veriyor ölçüsü de budur demiş öyle mi Mevla'nın emir ve yasaklarına ne kadar kıymet veriyorsan Hazreti Allah'ın yanında değerin o kadardır evet He, değerin o kadardır. Ve bundan sonra beşinci olarak hocam diyor. Ben yine baktım siz de okurken nazar inni nazartu ila halkı şu insanlara baktım. Bunlar öyle mi? Bakıyorum insanlar birbirlerine tan ediyor. Birbirlerinin aleyhinde oluyor. Nasıl insanlar birbirlerinin aleyhinde ona laf dokunduruyor, aleyhinde konuşuyor vesaire. Merak ettim diyor. Neye bu insanlar birbirinin aleyhinde konuşuyor? Neye bu insanlar birbirlerinin efendim şeyidir, aleyhindedir? Araştırdım, sebebini de buldum hocam. Sebebini de buldum. Sebebi de hasetlik olduğunu anladım diyor. Birbirlerini çekememenin sebebi hasetlik. Bunlar neden hasetlik yaparlar acaba diye baktım. ha hasetlikleri de kimisi kimisinin servetini çekemiyor. Kimisi kimisinin makamını çekemiyor. Kimisi kimisinin efendim yani elinde olan nimete bakıyor, hasetleniyor. Bu bende niye yok diye aleyhinde bulunuyor. Acaba bu olmalı mı dedim. Döndüm Kur'an-ı Kerim'e baktım diyor. Baktım Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak şöyle buyurmuş. yüzü Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnı gasemna beynehum, maişetehum fil hayatit dünya. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yeryüzünde sizin aranızda rızgı taksim eden benim diyor Hazreti Allah. Siz sadece sebeplere tevessül edeceksiniz, aklınızı kullanacaksınız ama... Ama sizin aranızda rızkı taksim eden benim. Ben ne kadar ayırdımsa o kadar elinize geçecek. Ama siz benim ne kadar ayırdığımı biliyor musunuz? Yok bilmiyoruz. Öyleyse siz aklınızı kullanıp gece gündüz çalışacaksınız. Ama elinize geçecek olan nedir? Benim taksim ettiğim kadardır. E, o zaman sen çalış, eline geçenle razı ol. Kimseyi kıskanmaya hakkın yok. Neden? E, taksimatı o yaptı. Hazreti Allah yapıyor, ben de onun taksimatına razı oldum diyor Hatem Yazar Hazretleri. Madem ki o yaptı taksimatı, çalıştım, elime geçenle kanaat ettim, ettim ve eh benimki bu kadarmış dedim, başkasını da kıskanmadım çünkü taksimatı yapan Hazreti Allah. Bunu öğrendim hocam diyor. Eğer şunu öğrenmiş olsak bu memlekette kavga olur mu? Olmaması lazım değil mi? Neden olsun ki? Herkes evvela neden çalışıyoruz peki madem ki Mevla taksim etmiş niye çalışıyoruz? Herkes bana söylesin Mevla bugün bize ne kadar taksimatta hissemize ayırdı biliyorsa çalışmasın. Sabahleyin kalktık. Bugün hissemize ne kadar ayırdığını bilen var mı? Varsa çalışmayın o verilecek. Öyle mi? Yoksa ne kadar ayırdığını bilmiyorsak işte çalışacağız onun için. Hem de aklımızı kullanıp en iyi şekilde çalışacak ve sonunda elde ettiğimize gönül rızasıyla razı olacak, rahatlayacağız. Taksimat bu kadarmış diyeceğiz. Öyle mi? İşte rahatlama budur. İslam'ın güzelliği budur. Tedbirini maddi ve manevi alacak. Vaka Suresi'ni akşam sabah okuyacak. Bakın göreceksiniz rızık nasıl Mevla yüzünceler lütfeder. Bunu insan söylemek istemez. Kur'an-ı Kerim bazı şeylere alet edilmemeli ama ama biliyorsunuz Hazret Sahabe-i kiramdan mübarek zata İbn Mesud radıyallahu an olacak ya ismi yanlış hatırımda kalmadıysa. Diyorlar ki sana maaş bağlayalım hazineden. Ben diyor Rabbım'ın Razzak ismine inandım, o bana veriyor diyor. Kız çocukların var, kız çocukların var. Yarın onlar müskül durumda kalabilir, onlara verelim. Ben onlara Vakıa Suresini öğrettim diyor. Ben onlara Vakıa Suresini öğrettim. Okudukları zaman Cenab-ı Hak lütfediyor. Ama onlar da gayret ediyor. Elleriyle işler yapıp, bir şeyler yapıp, satarak bir şeyler yapıp para kazanmanın yollarını arıyorlar ve Cenab-ı Hak el emeklerini verdiği için onlara büyük manevi kazanç oluyor. Rızık yolunda çekilen sıkıntı, çekilen sıkıntı yerine göre namazla, oruçla affedilmeyen günahların affına sebeptir. Bakın rızık kazanmak için çekilen sıkıntı günahların affına vesiledir. Ve hatim Essam Esam Hazretleri biraz daha devam etti. Dedi ki hocam dedi, ben sizden şunu da öğrendim. Baktım ki insanlar birbirine düşman. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de baktım Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Estaizu Billah, şeytane leküm aduvvün fettahizuhu aduvve. Evet, sizin düşmanınız Müslümanlar değil, şeytandır. Kendi nefsinizdir şeytanlaşmış insanlardır. Siz de onları kendinize düşman ittihaz edip onları kendinize dost ederek söylediklerini yapmayın. Sizin düşmanınız şeytandır ve şeytanlaşmışlardır. Dedi. Bu ayeti gördüm. Müslümanlar ile artık dost olup şeytan ve şeytanlaşmışlardan uzaklaşmaya çalıştım. Bunu öğrendim hocam dedi. Efendim yedinci olarak da bu alemde rızg için harama vesaireye tevesül etmedim. Bunu şundan öğrendim. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de baktım. Yeryüzünde hareket eden bütün varlıkların rızkı benim üzerimedir diyor. Ben Allah'ıma güvenip ona inandım ve sözüne inandım. Meşru çalışacağım. Harama vesaireye tevesül etmeyeceğim. Bunu öğrendim hocam dedi. Sekizinci ve son olarak da evet ve baktım hocam insanların her biri bir yere dayanıyor. Bir insana yani tabir caizse amiyane tabirle bir dayı bulup da ona sırtını dayamak istiyor. Baktım dayandıklarının hepsi faali. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun Ve men yetevekkel alellahi fehuve hasbuhu Kim Hazreti Allah'a dayanırsa o Allah herkese yeter ayetini gördüm. İnsanları bırakıp Allah'a dayandım diyor ona güvendim diyor öğrendiğim budur deyince bu defa hocası diyor ki şu senin öğrendiklerin var ya diyor Hulasa ettiğin dört kitabın hulasası mesabesindedir bununla amel eden Kur'an-ı Kerim'le İncil'le Zebur'la Tevrat'la amel etmiş gibidir diyor e, keşke şimdi öğrendiklerimiz böyle olmalı ve bunlar bize yol gösteriyor Cenab-ı Hak öğrendiklerimizle kendi rızasına muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser eylesin. Lillahi'l-Fatiha. Eyvallah.